Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu Hocam ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu e, 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo.com.tr acik Efendim Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresini sitesinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, kopyalayabilirsiniz. Ee, bugün e, konuksuz bir program yapacağız. Ee, Nuray Hocam'la birlikte mesleki yeterlilik, yetkin mühendislik, yüksek bina tasarımı ve kontrolündeki karşılaşılan ciddi sorunlar ve maalesef bunların ciddiye alınmayışı ee, üniversite onayı, kandırmacısı, mühendislik eğitimindeki e, sorunlar üzerinde duracağız. Bugün e, Altın Saatlerin 747. programını gerçekleştiriyoruz. Ee, yani e, 750. programa az bir zaman kaldı. 3 e, program sonra 750. programımızı gerçekleştiriyor olacağız. Evet hocam hoş geldiniz. Sizi çok koşturduk bugün. Nefes hoş, nefese bıraktık. Hoş bulduk. Bıraktık. <gülüyor> Teşekkür ederim. Hem ee, çok sıcak. Hava çok sıcak. Evet. Merak et. İstanbul evet. yanıyor. Evet. İstanbul evet. yanıyor ve yarın daha da daha yanacağına da kötü olacakmış. Evet. bilgiler var. Evet. Dileriz meteorolojinin verdiği bilgiler. Çok doğru çıkmaz. <gülüyor> maalesef <gülüyor> ve çıkıyor. Ve maalesef. Evet. evet. Orada da bir düzelme oldu herhalde. Evet. Bugün aslında ee, ...oldukça kapsamlı ve geniş bir tur atacağız. Evet herhalde. bu aslında daha önce de işlediğimiz, işlediğimiz bir konu. Ama tabii güncel gelişmeler çerçevesinde konunun önemi... ...her zaman görünüyor, giderek Doğru. artıyor. Biriken Doğru. bir problem. Doğru. Bir türlü yıllardır, 10 yıllardır çözemediğimiz bir problem. Ee, sonuç olarak elinde sonunda tüketicinin sağlığı, can güvenliği söz konusu olunca... Ee, dedik ki tekrar bu konuyu gündeme getirelim. Belki daha önceki programlarımızı dinlememiş olan dinleyicilerimiz olabilir. Bazı noktalar belki tekrar olacak ama evet. herhalde en azından yılda bir kere bu konuyu Dinleme getirmekte yarar var. Birleştirerek ele almakta <gülüyor> evet, fayda var. Evet. Ben Bir iki tane haberimiz var hocam. Buyurun. Hem e, sizin soluk almanızı sağlayalım. Hem de e, bu haberleri vereyim. E, müjdeler olsun. Dünyanın en büyük limanı da yolda. E, yani en büyük havaalanını inşa ediyoruz. İşte e, Kanal İstanbul'u inşa edeceğiz. Üçüncü köprü. Ve bundan sonra da e, dünyanın en büyük liman kentini inşa ediyoruz. E, son haberimiz bu. E, Star gazetesinde yayınlanan bir haber bu. Geçen hafta yayınlandı. Neredesin e, Şimdi onu evet. öğreneceğiz birlikte evet. ha haberi okuyunca. Evet, evet e, bu İstanbul'a yapılacak dünyanın en büyük havalimanının yanına Dünyanın en büyükleri arasında yerini alacak bir liman kent yapılması için de çalışma başlatılmış demek ki Karadeniz'de yapılıyor herhalde evet, değil mi? Star'ın ulaştığı bilgiye göre ulaştırma, denizcilik ve haberleşme Bakanlığı'nın planladığı sistemde yeni hava limanı ile bağlantılı olacak şekilde konteyner, tren ve tır gibi büyük yük taşıyan ro-ro gemileri için de bir liman inşa edilecekmiş. Ee, gene Bakanlığın yani Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının üçüncü e, havalimanı projesinin e, genişlettiği belirtiliyor bu haberde e, ve e, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünyanın en büyük havalimanının temellerinin atılmasından sonra çevresindeki yapılanmalar da plan dahilinde. Devam ediyormuş. Anlaşıldığı kadarıyla o bölgeyi yani Karadeniz'den başlayıp e, evet. Marmara'ya kadar e, uzanan geniş bölgeyi e, komple e, çeşitli planlarla e, doldurmayı planlıyorlar. Proje kapsamında tren ve deniz yollarının direkt olarak yeni havalimanına bağlanması ve Asya'dan Avrupa'ya kargo hizmetinin en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyormuş havalimanının denize yakın olması nedeniyle denizden havaya ya da havadan denize taşımacılık da yapılabilecekmiş. Bu da hem İstanbul Boğazı'ndaki yoğunluğu hafifletecek hem de kargo taşımacılığını hızlandıracakmış. İnşa edilecek yeni limanın kargo taşımacılığının yanı sıra Kravaziyer e, turizminin de yıldızı olması bekleniyormuş. Buna göre liman açıldıktan sonra yılda en az 8 milyon turistin geleceği öngörülürken devletin kasasına da yıllık 3 milyar Türk lirası tutarında gelir getireceği hesaplanıyormuş. Fakat bu hesaplar çok da böyle söylendiği gibi gerçekleşmiyor. Biliyorsunuz bu 3. E, Hava Limanı ile ilgili olarak e, bir program yaptık. E, Esen Arpat'la birlikte bir telefon bağlantısı sağladık. Evet. Esen Bey'in e, Ocak ayında Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi'nde 3. Havalimanı'nın inşaatıyla ilgili hazırlamış olduğu bir yazı var ve bu yazıda çok ciddi bir dolgu alanına ihtiyaç olduğu belirtiliyor. 0 kodundan 130 koduna kadar yani yükselen alanın doldurulmasının planlandığı söyleniyor ve daha önceden ifade edildiği gibi Kanal İstanbul'dan çıkarılacak olan Evet. Toprağın e, oraya taşınamayacağı, çünkü dolgu hmm. malzemesi olamayacağı ifade ediliyordu. Geçen haftaki programımızda da ifade e, ettik, e, haberi verdik. Üçüncü havalimanını e, Kanal İstanbul Alçatlı başlıklı radikalde yayınlanan evet. bir haberdi. Evet. Bu e, şey inşaat geciktiği için gerekçe olarak onu gösteriyorlar oradaki toprağın alınmasının söz konusu olmayacağı, bunun da maliyetleri çok arttıracağı ifade ediliyor. Hatırlarsanız Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bir çukur verdik demişti. 100 milyar lira aldık. Yani işte o Kanal İstanbul'un evet. çukurundan çıkacak olan şeyde üzerine de havalimanını bonus olarak alacağız diye ifade etmişti. Ama bunun pek de planlandığı gibi olmadığı. E, ortaya çıkmış oldu. Yani Ocak ayında e, Esen Bey'in hazırlamış olduğu e, yazının makalenin de e, evet. doğru olduğu e, teker teker ortaya çıkıyor. Evet. evet. E, Paldır küldür iş yapma mantığının şeyi, sonuçları. sonuçları. Evet, Şimdi manikli. bu liman meselesinde bilmiyorum siz daha evvel duymuştunuz. Hayır yok. hiç duymadım. Öyle, ben ilk defa duydum. Böyle, böyle planlamalar uzun yıllar Alır değil mi yani evet. e, fizibilitesi hazırlanır vesaire e, biraz kamuoyunda tartışılır. Şimdi böyle herhalde birisinin aklına geliyor nasıl oluyor bilmiyorum veya çok uzun çalışmalar yapıyorlar da bunları büyük bir beceriyle saklıyorlar mı kamuoyundan e, ama bakalım onun için bu hesap bir takım hesaplardan söz ettiniz. O hesaplar doğru mu? Acaba yabancı onlara inanacak mı? Kredi evet. verecekler mi? Evet. Yoksa yine devlet garantimi mi verecek? Evet, Hazine e, garantisinde Bonkör olduğu için. Bizim evet. Bir haberim daha var. Bu aslında Fikirtepe'de ne olup bittiğine ilişkin bir haber. E, şikayet Fikirtepe'de e, inşaat yapan firmalardan birinden geliyor. Selimoğlu grup yönetimi yönetimi. E, ...grup... E, grubu, ...yönetim kurulu üyesi... Huzur Selimoğlu'ndan geliyor... E, ...diyor ki biz kiraları bile... ...ödemeye başladık diyor... ...her ay diyor milyarlarca lira... E, ...para ödüyoruz diyor... E, ...fakat bir türlü diyor... ...inşaat izni alamıyoruz diyor... ...yani e, burada da tamamen... E, ...acayip bir... ...düzen başlamış... ...durumda... E, ...bu şeyi de merak eden... E, ...dinleyicilerimiz olabilir... Fikir tepede ki Selimoğlu inşaatın yapacağı şeyi Brooklyn Park olarak gündeme gelen inşaatları yapacak olan firma ve ruhsat alabilen firmalar bile diyor inşaat ruhsatını alabilenler bile inşaata başlayamadı diyor. Biz sözleşmelerini yüzde yüz bitiren iki üç firmadan biriyiz. Kentsel dönüşümü Fikirtepe'de hayata geçirmeye çalışan en güçlü firmalardan biriyiz. Ama inşaat için adım atamıyoruz diyor. Ee, bu da bir diğer haberimiz kentsel dönüşüme ilişkin. Evet hocam evet. E, ben biraz fazla zaman Yok. işgal ettim. Evet. E, hemen... haberler verdiniz. Evet bir de evet. E, bir deprem etki e, deneyi yapmış ODTÜ. Ee, bir e, Bunun e, ilk olduğu ifade ediliyor ama sanıyorum e, bu, bir e, bina kuruyorlar ve o binayı e, çeşitli e, sallantılara tabi tutuyorlar. Bu dünyada aslında... Hayır, e, nasıl bir yöntemle e, sallantıya tabi? Şöyle hemen e, Çubuk ilçesinde yaklaşık 35 yıllık bir binada gerçekleştiriliyor hmm. bu o, deney. Çeşitli şiddetteki depremde binada meydana gelen hasarlar anbean an, e, kaydediliyor. Deneyde binaya pistonlarla uygulanan devlet e, deprem kuvvetinin nasıl bir sonuç meydana getirdiği araştırılıyor. Demek ki çeşitli yerlerden binaya pistonlar e, dayanıyor ve onların hareket etmesi sağlanılıyor. Elde edilen veriler OTD tarafından çevre ve şehircilik Bakanlığı yetkililerine bir rapor şeklinde sunulacakken, Bakanlık yetkilileri de mevcut deprem yönetmeliğini revize ederek yığma binaları gereksiz yere riskli ilan etmeyeceği bilgisini veriyor. Yani burası bir yığma bina. Hmm. Projenin amacının yığıma binaların deprem risklerinin belirlenmesini olduğunu söyleyen ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve proje koordinatörlerinden doç doçent doktor Ahmet Yakut, yığıma binaların deprem risklerini belirlemek üzere yöntemler geliştirmek için bu testleri yapıyoruz diyor. Yönetmeliğimizde bu konuda bir takım eksiklikler vardı. Amacımız bu eksiklikleri. Gidermek Bunun içinde projenin bir parçası olarak iki adet yığıma binayı yerinde test etmeyi hedeflemiştik. Bu deneylerden bir tanesini geçen ay yaptık. Her iki deneyi de farklı bir yöntemle yapıyoruz. Yığıma olan bu binayı ikiye ayırarak bir taraftaki binayı güçlendirdik. Ee, bunun tabi detaylarına bakmak lazım. Yani bu haberden şeyi çözmek. Tahmin ediyorum. Ben. Evet. evet. Diğer taraftaki binayı da test edeceğiz. Dolayısıyla bir binadan destek alarak diğer binayı iterek deprem etkilerini uygulamaya çalışacağız. Her aşamada da farklı deprem tesirlerini uygulayarak binanın davranışını inceleyeceğiz. Yapısal elemanlarda meydana gelen hasarları deprem yüküne göre burada belirleyip gerekli analizleri yaptıktan sonra çalışmalarımızı tamamlayıp rapor halinde bakanlığa sunacağız diyor detayları var ama onları okumuyorum. Milliyet gazetesinde 18 Haziran 2004 tarihinde evet. yayınlandı. ODTÜ deprem etki deneyi yaptı. Başlıklı haber ilgilenen dinleyicilerimiz. Yapmış mı yapacağız diye. Yap, bir, kısmını bir kısmını yapmış. Yapmışlar. Başlatmışlar. Yani. Tamam. Evet. evet. E, bendeki evet. haberler bunlar hocam. Güzel. Çok evet. güzel. <gülüyor> Sağ olun. Evet, burada bu son haberle ilgili söyleyeceğim bir şey var tabii. Böyle bir iki Lütfen, deney... Lütfen, ben de size danışmak bir üzere Bir iki zaten. deney yaparak hemen yönetmeliği buna göre tadil falan etmiyoruz yani bunlar. Evet, değil mi? Tabii, bu yönetvelikler evet. böyle uzun zaman doğru testlerin e, sonuçları var ama bu e, mühendislik tecrübelerinin depremlerde bizzat yaşanan e, hasar deneyimlerinin de sonuçları var yani... Bir tek deneyle çoğu zaman e, kamuoyunda bu tür bilimsel çalışmalar hemen sonuç verecekmiş veyahut belli bir sonuca kısa zamanda ulaşılacak ve uygulanabilecekmiş gibi prezente ediliyor. Bu çok doğru değil yani bir, bir, bir tek deneyden elde ettiğiniz sonuçla eğer yönetmeliği değiştirecekseniz vay halimize yani evet. o. Herhalde çok fazla sayıda deney olması lazım. Bunların analitik modellerinin kurulması, onların verifiye edilmesi filan lazım. Ee, bilmiyorum, ben detayını bilmiyorum. Tabii iyi bir proje yani yerinde böyle test etmek ilginç bir şey. İşte iki binayı birbirine genellikle şey yaparlar böyle mevcut herhalde eski binalar. Bir tanesini de güçlendirmişler ki. Sadece bir tanesi. Yani birini diğerine itiyorsunuz. Evet. Bir tanesini mesnet gibi kullanıyorsunuz. O güçlendirdiğiniz, öbürünü işte hasara uğratıyorsunuz olan. Evet, bu bilinen bir teknik ve tabii uygulanması güzel bir şey. İyi, gayet oradan bir takım sonuçlar çıkar mutlaka ama dediğim gibi hemen... Bu hemen böyle bir yönetmelik değişikliğinin evet, gerekçesi... Biraz zor yani. olamaz e, Türkiye'de yıma binaların oranı nedir yaklaşık giderek olarak? azalıyor eski binalar yeni bina hemen hemen hiç yapılmıyor evet yani yığma e, bina dediğimiz zaman neyi kastediyoruz yıma bina tuğla e, işte biriket itonk it bu gaz beton bloklar bunun gibi yani elemanlarla yapılan geleneksel ...şekilde yapılan... ...yapı sistemi. Evet, ama az katlı. Az katlı. Evet. Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde... ...Türkiye'de en fazla... ...iki katlı olarak yapılıyor. Yani şu andaki yönetmeliyimiz ona izin veriyor. Aslında dünyada... ...bizden daha fazla uygulanıyor... ...pek çok yerde. Hatta... ...bu... Tuğla bloklarının veya biriket bloklarının içine demir konarak düşey doğrultuda donatılı yığma gibi sistemleri de var. Onlar böyle betonarme gibi de çalışıyor. Tabii bunun avantajı betonarmeye göre kalıp falan istemeden daha kolay inşa Ve Daha şey. hızlı. Daha hızlı. Evet. Ama Türkiye'de o şey bir türlü gelişemedi. O bir takım teşebbüsler yapıldı. Bu gemebeliin şimdiki versiyonunda işte. Ben o komisyonda değilim ama konuşuluyordu bir ara yani acaba Türkiye'de bu donatılı yıma çeşitli yıma şeyler var. Eurocode'da çok güzel bir yıma inşaat bölümü var. İşte bu arada bizim Eurokotta ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Ben bir detaylı rapor hazırladım en son Haziran'ın onunda gönderdim Ankara'ya. Çok bu Euro, yani. evet, bir bütçe çıkardık. Dört yıllık bir çaba olacak bu. Euro kodları dinleyicilerimizi hatırlatalım. Bunlar Avrupa'nın yapısal tasarım kodları, şartnameleri yani Avrupa şartnamesi. Onu Türkiye'ye adapte ediyoruz. Ee, Türkiye'ye adapte etmek için e, bazı ekleri hazırlamamız gerekiyor. Çünkü Euro kodlar. Genel yönetmelikler ama her ülkenin kendi koşullarını Dikkati içermesine olarak. de izin veriyor belli noktalarda. işte onları hazırlayacak, onların hepsini e, tercüme edecek e, çok büyük bir e, proje. Dört e, yıllık bir program yaptık. 58 tane e, yönetmelik var aslında. 10 tane ana yönetmeliğin içinde 58 kısım var. 10 ee, tane yönetmelik derken bunlar... Bunlar betonarme bir yönetmelik mesela. Çelik yapılar, betonarme yapılar, çelik yapılar, yığma yapılar. Yığma yapılar. Efendim kompozit yapılar var. Betonarme, evet. çelik beraber. Her yani, bir ah, için ahşap ayrı. yapılar. Her biri için ayrı. Hem de, hem de bunların Hı. alt bölümleri var. Ayrı ayrı. 58 tane oluyor toplam alt bölüm sayısı. Ee, işte. O mesela yığma deyince aklıma geldi. Avrupa Eurokodların yığıma şartnamesi çok güzel bir şartnamedir. Yani fevkalde iyi hazırlanmış aslında. Biz onu uygulasak çok iyi ederiz. Bir de deprem şartnamesi var. Eurokod 8 de deprem yönetmeliyedir. Ama bütün bu diğer Eurokodlarla da birlikte kullanılır. Yani betonelme bir yapının deprem analizini yapıyorsanız, deprem tasarımını yapıyorsanız daha doğrusu, hem Eurocode 2 betonarme yönetmeliği hem de Eurocode 8'i birlikte kullanırsınız. Ee, bakalım, şimdi biz Türk Standartları Enstitüsü ile işte Mayıs başında bir toplantı yaptık Ankara'da. Ee, bunu işte özel sektörden sponsorlar bularak e, yapmayı kararlaştırdık. Çünkü devletin imkanları çok kısıtlı. Yani fevkalade küçük bir bütçe ayırabiliyorlar. Biz de her şeye o kadar geniş bütçeler ayrılırken yani. Yani bu şeyin aslında efendim bu, bu Türk Sanatları Enstitüsü'nün kendi bütçesi içinde şey. Evet. Biz bu konuyu 19... Pardon 2007'de gündeme getirdik. O zaman da bakın 7 sene geçti. O zamanki Bayındırlık Bakanlığı'nın müsteşarı ve müsteşar yardımcısı arkadaşlar çok çaba gösterdiler. Ve DPT'den Devlet Planlama Teşkilatı'ndan dört buçuk milyon lira o zaman bir fon aldılar. Çıkarttılar. Hatta bütçeye kondu. Bütçede iki sene o para bekledi. Fakat Türk Standartları Enstitüsü ile <gülüyor> ilişkiler bir türlü rayına oturtulmadığı için. için o ha. para katık oldu. Yani geri geriye iade edildi. Iade edildi kullanılamadım. Evet. Toplam ne kadarlık bir bütçeden bahsediyoruz hocam? Belli mi? Aa, kesin bir şey değil. Benim yaptığım hesaplara göre şimdi tabii bizim 2007'deki hedefimiz e, toplam e, euro yarısının filan şeyiydi. İşte dört buçuk milyon lira civarında. Türk lirası şimdi, konuşuyoruz. Evet. Türk evet. lirası konuşuyoruz. E, şimdi sekiz milyon lira civarında bir bütçe çıkardım ama tümü için yani. Evet. Hepsi tamam. Için. Ve alt... İki, iki kısımda yapacağız yani bir ilk iki yılda birinci kısmı acil olanları ondan sonraki ikinci yılda da diğerlerini tümünü şey yapmak üzere. Buna bir an evvel başlamamız lazım çünkü Eurokotlar eskimeye başladı bile zaten Avrupa'da revize edilmeye başladı. Biz de bu Avrupa Standartlar Komitesi'ne üye olduk. Dolayısıyla biz de çalışacağız bu Avrupa'daki komitelerde alt komitelerde çalışma gruplarında. Onun için bu prosesin içine girmemiz lazım. Yani biz de çalışalım ki kontrol evet. edelim. Örneğin Tabii. deprem yönetmeliğini tekrar ele alacaklar. Avrupa deprem yönetmeliğini. E, Türkiye'de baya bir birikim var bu konuda. E, dolayısıyla bizim de katkımız söz konusu olacak. Katkımız olursa da iyi olur. Sonuçta biz de kullanacağız bunu. Nihai anlamda. Özellikle deprem yönetmeliğiyle evet. birlikte o kadar tecrübe... Yaşandı ki Türkiye'de tabii, tabii, bir sürü Türk... araştırma yapıldı betonarme binalarla ilgili yüksek e şimdi, katlı binalarla ilgili. Şimdi şey çok güzel bir Avrupa deprem haritası deprem tehlikesi haritası hazırlandı. Ben de hatta odama astım. Bütün Avrupa bir projesi çerçevesinde işte biz, biz de bütün ODTÜ Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi hepsinin katkısıyla çok büyük geniş kapsamlı bir proje. Orada böyle o resim o kadar güzel gösteriyor ki hani <gülüyor> dinleyicilerimize imkan olsa gösterebilsek. Evet ama bir ee, internet adresi falan şöyle, verebiliriz. Tabii, tabii, bir programda yapalım. Hatta, bunu. hatta ben evet yani Açık Radyo'nun internet sayfasına da koyabiliriz. tabii ki. Doğru. Ortamda görünüyor ki yani artık Avrupa'nın hakikaten deprem tehlikesi en yüksek ülkesi Türkiye artı en kalabalık yani hem en nüfus yoğunluğu ülkes, ülkes. nüfus yoğunluğu evet. bakımından e çünkü yani Avrupa'da işte biraz Balkanlar da var. Bizden sonra Yunanistan. Evet. Yunanistan küçük bir ülke. Onun da bir kısmında daha özellikle adalar şu ve evet, evet batı kısmında Ege. evet. Ege'de de var batı evet. İtalya. İtalya tabii. Evet. İtalya var. O kadar işte. Bir de Romanya herhalde değil o mi? Çok daha az bize göre lokal... yani tehlikeleri. Evet. Balkanlarda var. Genellikle bütün Balkan ülkelerinde yani işte Slovenya'da, kısmen Hırvatistan'da vardır. Ama yani bizdeki kadar şey değil. İşte biraz Portekiz'de çok lokal bir şeyler. Çok çok az İspanya'da. Ama bunlar ihmal edilecek mertebede şeyler. Evet. Biraz işte Cezayir'de. Keypek eder dediğimiz <gülüyor> Evet yani. Şuradan. Sonuç olarak Türkiye tabii şimdi ne olursa olsun epey de bir birikim oldu. Hani bu birikimin daha iyi olması için çaba gösteriyoruz ama Türkiye Türkiye'deki deprem araştırmaları, üniversitelerdeki eğitimler oldukça yaygınlaştı. Tabii kalitesi konusunda tartışılabilecek noktalar var, eleştirilerimiz var ama gelişiyor. Evet. Evet. Ben bu e, yığıma binalardan e, hazır bahsetmişken e, bir bilgimi paylaşmak istiyorum. E, hemen depremi takip eden günlerde e, iki katlı bir yığıma binada e, yapılan incelemenin e, sonuçları çok şaşırtmıştı bizi. E, çünkü çok sağlam çıktı hocam. Yani enteresan bir şekilde ama 60'lı yıllarda yapılmış bir yığıma binadan bahsediyoruz. O anlamda yani e, neredeyse e, e, ekonomik ömrünü de tamamlamış bir bina. E, çeşitli e, araştırma. Şimdi eski, eski e, yama binalar e, genellikle iyi yapılmış. Onun en önemli nedenlerinden biri tuğla kalitesi. Şimdi eski ha, binalarda evet, evet. dolu tuğla dediğimiz harman tuğlası tabir ettiğimiz. Yani harmanda yapılan. Delikli olmayan. Delikli olmayan. Evet. Şimdi bunlar neredeyse kalmadı. Yani e, tek tük e, bulabiliyorsunuz. En azından ekonomik olarak e, bunları kullanmak, kullanmak mümkün artık. değil. Bu delikli tuğlalar tabii e, bir miktar biz, bizdekiler e, uygulamalar yığma inşaatta kullanılmaması gereken dolgu duvarı tuğlalarını millet yığma inşaatta kullandı. Taşıyıcı duvar olarak malzemesi olarak kullandı tabii. Öyle olunca çok büyük hasar görüyor. Evet. Bir de tabii duvar işçiliği meselesi. Eskiden duvarcı ustası diye bir şey vardı. Biraz böyle çekirdekten yetişme işin usulünü bilen. Doğrusu. Şimdi bu ustalık giderek o kadar ayağa düştü ki. Şimdi artık böyle yalap şap üst üste e, tuğlaları dizip araya işte şöyle bir e, çimentok harcını sürer gibi yapıyorlar. Böyle bu dolgu duvarı alışkanlığında. Evet. Dolgu duvarı taşıyıcı olmadığı için onu çok özen göstermeseler de oluyor. Ama aynı özensizliği taşıyıcı duvarda da gösterirseniz o zaman tabii olmuyor. Onun için yeni yığma binalar çok kalitesiz. Evet, siz evet. E, bu e, dolgu duvarlara ilişkin Van örneğini bir programda anlatmıştınız. Evet, evet, evet. E, e, sizi bile şaşırtan Evet. sonuçları olmuş. Evet. Onu, evet. onu devamlı şey yapıyoruz. Yani e, geçenlerde Dask'ta da bir toplantı oldu, orada da e, konu edildi. Yani bu dolgu duvarlarının e, dolgu duvarlarının hasarı aslında binanın hasarı demek değil. Yani binanın taşıyıcı evet. sistemi ayakta. Ama e, işte odaları birleştiren ve e, düşey yük ve yatay yük taşıma görevi olmayan e, duvarlar hasar görebiliyor. Yani yıkılmasa öyle büyük çatlaklar oluyor. Aslında bu tabii e, iyi bir şey değil yani. Kullan, kullanma açısından ama binanın emniyeti açısından e, binanın taşıyı sistemi emniyeti açısından büyük bir problem değil. Mesela şu yapılabilirdi. Çoğu şeyde bir milli servet kaybıdır. O duvarlar yıkılıp yeni baştan örülürdü. Örülürdü tabii. Yani benim çünkü ben ...çok kısıtlı bir inceleme yaptım. iki gün şeyde yani her yeri gezdiğimi... Van'da yaptım. Arkadaşlar, ya. genç arkadaşlar... ...çok detaylı envanter çalışmaları yaptılar. Ama benim gördüklerimde... ...ki... ...orada devamlı çalışan ve... ...çok detaylı çalışmalar yapan arkadaşlar da... ...aynı fikirdeler. Yani çok yazık oldu. Pek çok sağlam bina... ...duvarları hasar gördüğü için... ...mesela kısmen yıkılanlar var. Cephe, cepheden bakıyorsunuz çok fena hasar var gibi görünüyor. Çünkü cephedeki duvarlar onlar da dolgu duvarı. Bir de şöyle bir problem var cephelerle ilgili. Bu uzun bir zamandır yaşan, yaşanıyor. İzolasyon yönetmeliği var. İzorasyon yönetmeliği gereğince izorasyonlu tuğlalar veya, var veya ince iki tuğla arasında izorasyon maddesi, maddesi konuyor. Ustropor ve evet. benzeri. Şimdi bu, böylece İki e, tuğla tabakası. Çok ince bunlar. Bunların dayanımları hiç yok. Birbirlerine de bağlamıyorlar bunları. Bağlasalar belki beraber çalışacaklar. Biraz daha çalışacaklar. kuvvetlenecek. Dolayısıyla bu mesela şeyde 99 depreminde de bulunmuştu Hatırlıyorum mesela e, Yalova'da e, böyle Amerikalı arkadaşlarla geziyorduk. Çok ilgimizi çekti. Ben de ilk defa gidiyorum o bölgeye. Yedi sekiz katlı çok büyük dört daireli bayağı altında işte böyle mağazalar galeriler falan olan bir apartman. ama yarın bir o kadar duvarları hasar görmüş ki hatta yola düşmüş tuğlalar falan filan böyle. Biz baktık içeri girdik içeride de her yerde duvarlar yıkılmış vesaire. İşte bu dediğim çift cidarlı o cephe şeyleri arada izolasyonlar. Hepsi gitmişti. Sokağa düşmüşler şeyler zaten. İyi birilerini öldürebilirdi yani onları sekiz katlı bina. Baktık baktık ve çok güzel simetrik bir bina gayet güzel. Taşıyıcı sistemi yani. Taşıyıcı o, sistemde hiçbir problem yok. Minimal. Var evet. ama çok çok az. Yani ihmal edilebilir mertebede. İşte evet. ortadaki çekirdek perdesinde aşağıda bir, bir iki çatlak vardı ama o normal kar bizim kabul edebileceğimiz yani tamir edilebilir çatlaklar. <gülüyor> Neyse o sırada binanın sahibi bizim yanımıza bak, geldi. Dedi ki efendim bu binaya ağır hasar verdiler. Ağır hasar işte yıkacaklar bu bina. Yapma ya dedim. İşte ben yıkılmasını istemiyorum ama bir türlü ikna edemedik. E, Kim verdi dedim. vallahi dün işte bir, bir arkadaş geldi. Hasar tespit uzmanı. Onu bulabilirsen dedim ben onu anlatırım. Yani biz anlatırız. Bak bu Amerikalı arkadaşlar da hakikaten Amerikalı arkadaşlar da <gülüyor> Amerika dünya çapında... ...insanlardır. Tabii. Yani. Çok de Benim evet. tanıdığım arkadaşlarım... ...çok değerli insanlardır. Bir kısmı bilim adamı, bir kısmı mühendis. Yani bu Neyse, e, galiba işte... ...öyleden sonra... E, ...hemen bulamadı. öğleden sonra buldu. Sonra bizi Yalova'da başka bir yerde buldu. Tekrar buluşturdu. Bir daha gittik binaya. Sanıyorum mimar bir arkadaş... E, ...görevlendirmişler. Çünkü bu... ...şu anda buna biraz daha şey yapılıyor... ...özen gösterilmeye çalışılıyor... ...ama... ...bu... ...hasar tespit ekibi, ekibi ekipleri olarak... ...her meslekten insanı şey yapıyorlar... Evet. ...ben mesela... ...yine Yalova'da depremden sonra... ...bu olaydan önce miydi... ...sonraydı galiba... Ya ...pardon daha önce, daha önce... ...üç gün kurs verdim... ...yani en primitif şeyleri anlatıyorsunuz... ...çünkü hiçbir şey bilmiyor adam... kimya mühendisi mesela... Bayındırlık Bakanlığı'nda bir şekilde çalışıyor. Bayındırlık Bakanlığı elemanı olduğu için... Hasar Görevlendiriliyor. Çalışıyor. Adamın en ufak bir bilgisi yok. Zaten üç günde ne öğretebilirsiniz ki? Yani işte bir iki resim şekil, Tabii. fotoğraf falan gösterdik. İşte ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla çok yanlış şeyler, kararlar verilebiliyor. İşte bu duvarların şeyi geri aldı sonra. Orta hasar dedi. Ee, şöyle bize dualar etti sahibi falan yani e, ama tesadüf yani biz gitmeseydik Allah bilir o bina yıkılacaktı aynı şey işte Van'da oldu hem de çok sayıda oldu yani ki bu çok ee... yazık yani milli serbeste kaybı evet. bu böyle e, bu cehalet yani açıkçası bu işi bilmeyen insanlar e, dediğim gibi o bina tamam oturulamaz evet ama ben onları yıkarım kolaylıkla tuğla duvar yaparım. Tabii. Şimdi bu i tonklarla vesaire çok çabuk örülüyordu var bir, bir iki günde biraz çok işçi koyarsınız duvarcı ustası koyarsınız 2 üç günde bitirirsiniz yani bu yeni yönetmelikte dolgu duvar meselesine de bir e, yaklaşım getirilecek mi acaba var mı böyle bir <gülüyor> niyet? konuşuldu ama galiba getirilemeyecek yani tam bir konsensusa varılamadı. Yani ben mesela benim düşüncem dolgu duvarları. Niye hasar görüyor? Büyük ölçüde e, sistemde beton harme kolonlar ve kirişler tabii deforme oluyorlar deprem sırasında. Ama o onlar şünek, şünek içinde demir var. Onlara bir şey olmuyor. Fakat bu arada iki kolonun arasında kalan ve çok gevrek bir malzeme olan tuğla ve harçtan e, oluşan duvar çatlıyor. Çatlıyor hasar oldu falan diye işte ortalığı haberliye, haberliye veriyorlar evet. benim bazı ülkelerde uygulanıyor benim çok eskiden beri fikrim bu duvarları betonarme kolonlardan ve kirişlerden izole etmek aralarında bir boşluk bırakmak bir dolgu maddesi onları doldurmak Ve sönümlenmesini evet, sağlamak yani birinin diğerine yük aktarmasını önlemek evet. aslında bunu Yeni Zelanda'da kısmen uyguluyorlar mesela yönetmeliklerinde de var ama bu bizde farklı görüşler oldu. Yani daha önce de 97'den itibaren biz bu. 97 yönetmeliğinde ben savunmuştum o zaman. Çünkü bu eski bir problem. Yani işte devamlı. Yeni yani karşılaşılan aynı, bir aynı, problem değil. Değil değil değil. Aynı yani. problemleri yaşıyoruz. Ama tabii şeyi artıyor. Hüsvati artıyor. Yani Van'da tabii eskiden bu kadar çok yüksek katlı bina yoktu. Yani yüksek kat değil mi? Van'da. ...yedi sekiz katlı pek çok bina... Evet, Van için yüksek katlılar tabii. tabii bu. Yani eskiden böyle Van gibi şehirlerde... ...öyle binalar yoktu. Dolayısıyla artıyor şey, evet. hasarınızın... ...büyüklüğü artıyor. Yani... Miktarı artıyor. Problem aynı. Evet. Taşıyıcı sistemde bir problem değil bu ama yani e, dolgu duvarlar meselesi de bazı yerlerde can kaybına dahi neden olabilir? Olabiliyor tabii. Bir blok halinde tabii, tabii. aşağıya düşmesi yani, olmuştur da şöyle Şöyle mesela yani insanlar bazen yanlış anlıyorlar. Evet. Dolgu duvarları çatlamış. O binanın, o odanın içinde oturmamak lazım. Yani tabii. bir after shock olur, üstünüze gelebilir. Ben onu kastetmiyorum. Yine boşaltmak lazım. Ama o bina kısa zamanda toparlanabilir. Toparlanabilir. Yani şimdi düşünün. Orada yeni konutların yapılması aylar aldı. O, o dediğim benim kendi gözümle gördüğüm ve taşıyıcı sistemleri de pek bir şey olmayan karşılaştığımız ee, bin, tek bir örnek bin, bin, o tabii. Binaların, ...ne bileyim bir iki ay içinde mesela... ...pek çoğu şey yapabilirdi. Ee, kullanılabilir hale getirilebilir. hale getirilebilir. Yani bir kampanyayla tabii şeyle. Evet. Ee, müzik parçamızı... ...dinleyelim evet. hocam. Ondan sonra... Hayır, hayır. ...sohbetimize devam edelim. Evet. Dinliyoruz. Too soon to talk about the past. I didn't know how tightly I was holding on till I let go. I see the morning dawn, the color of the dawn, waiting for the light. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Evet hocam, kalan zamanımızda hemen başta dinleyicilerimize vaat ettiğimiz evet. konulara dönelim. İsterseniz ben mesela şu, şöylece bir şey abiyim Yani bu... Ee, şimdi bina inşaat süreci özellikle yani binalarla ilgili bütün buna inşaat genel inşaat süreci deriz ama özelde yani bizi ilgilendiren konut binaları büyük ölçüde ee, ve ofis binaları yani çalışma binaları. Şimdi bu, bu süreç üç kısımdan meydana geliyor. Yani önce bir planlama var yani bir mekan planlaması malumunuz. Ondan sonra binanın tasarımı, işte mimari tasarımı, yapısal tasarımı, işte tesisatla ilgili tasarımlar vesaire, proje diyoruz diğer adıyla bunu projeci erbabı yapıyor. Yani mimar var, inşaat mühendisi var, tesisat mühendisleri, elektrik, mekanik, makine, elektrik makina, evet. İşin içine tabii biraz bizim ihmal ettiğimiz genelde bir de zemin mühendisleri var. Geoteknik mühendisleri, temel mühendisleri. Amerika'da temel mühendisliği diye bir mühendislik vardır yani. Farkında eşindenci bizde böyle pek şeydi. Şimdi bunu söylemem nedeni, birazdan bahsedeceğim. Bak baktığımız olursa veya daha sonra konuşuruz. Türkiye'de zeminle ilgili problemler giderek yanlış uygulamalar artıyor. İstanbul'da bir sürü bina yanlış geoteknik uygulamalar yüzünden. Oturmalara uğruyor, çatlıyor, patlıyor, tahliye ediliyor. Çoğu bunların biliniyor. Bu yeni yok. yapılan yapılan e, da evet, dahil olmak, dahil olmak çok üzere. Çok ciddi bir şey söylüyorum. Hatta bazıları hocam. yani halkın çok yaygın kullandığı alışveriş merkezleri falan var içinde. Evet. Yani bu da işin bir tarafı. Yani Türkiye'de ihmal edilen tarafı. Evet, bu burada yapılan temel hata nedir hocam? Onu isterseniz şu Ayrıca, konuyu bir şey tamam. yapalım. Ee, yani ben e, bunu şu bakımdan vurguluyorum yapı mühendisiyle e, zemin mühendisi, geoteknik mühendisi farklı branşlar. Baya bayağı farklı. Yani, yani... inşaat mühendisinin içinde her ikisi de ama yani yapı tasarımı yapan mühendisle e, zemin zemin incelemesi yapan ve temelin dizaynına katkıda bulunan mühendisin uzmanlık alanları bayağı farklı. Ve her günümüzde daha iddialı yapılar, daha yüksek, daha ...hacımlı yapılar yaptıkça... ...bunların önemi giderek artıyor. Bu önemle orantılı biçimde bu işe... E, ...ağırlık vermiyoruz. Türkiye'de. Yeteri kadar elemanımız da yok. Uzmanımız da yok. Uzman Aslında eleman da yok. Çok ilginç bir şey. Evet. Evet şimdi tasarımdan sonra... ...yani planlama dedik, tasarım dedik... E, ...bir de yapım var işte... ...inşaat aşaması. Şimdi... ...gerek tasarım aşamasında... ...gerekse yapım... ...yani inşaat aşamasında... Ki önemli unsurlardan biri bu iki aşamada ayrı ayrı denetim süreçleri var. Yani kontrol edilmesi lazım. Projenin bütün mimari ayrı, yapısal proje ayrı, tesisat projeleri ayrı bunların kontrol edilmesi lazım. Niye Birbiriyle de yok? uyumlu hale getirilmesi lazım herhalde. Tabii, tabii evet. uyumlu olarak. Yani. Evet. Ee, artı tabii inşaatın da inşaat süresince sürekli olarak kontrol edilmesi lazım. Şimdi e, özellikle proje alanında şöyle bir yanlış algı oluştu zaman içinde. Özellikle son 15-20 yıldır bilgisayarların bu proje e, üretim sürecine çok e, büyük ölçüde dahil olmasıyla sanki projeleri mühendisler değil de Bilgisayarlar yapıyormuş. Kendiliğinden yapılıyormuş. Bir düğmeye basılıp... Program hazır. Şey alıyormuş evet. falan gibi böyle bir şey oldu. Bu çok yanlış bir düşünce. Yani bakın... ...böyle standart evler dışında... ...hani prototip evler dışında... E ...her ev ayrı bir, bir sistemdir. O zaman mimarlara iş kalmazdı değil mi? Bir, bir mimar, bir prototip şey yapılır. Yani bu şuna benziyor. Konfeksiyon var ama... ...elbise ama bir de şey de var. Terzinin diktiği de var. E şimdi... Türkiye'de yani özellikle binalar, insanlar binalarının diğer binalardan farklı olmasını istiyorlar. Yani eski Sovyet tipi şey gibi, bizim de Toki binaları gibi birbirine benzeyen şeylerde yaşamak istemiyorlar insanlar. Yani cazip Tek tip. gelmiyor. Değil mi? Proje, her her evet. bina kendi özellikleri oluyor. Ben daha iyi yapıyorum diye bir, bir müteahhit. Daha büyük hacımlar diyor, daha güzel mutfaklar diyor vesaire bir farklılık yaratıyor. Güzel Normalde bu. İnsanlar bir tebiye böyle e, evlerde oturmak istemezler. Bu ne demektir? Demek ki her bir proje kendine özgü bir, bir proje. Yani kendi özellikleri olan bir proje standart değil. Şimdi bilgisayarlardan biz çok yararlanıyoruz hiç şüphesiz. Ben mesleğe proje mühendisi olarak başladım. Hemen hemen elli yıl oluyor. Ee, düşünün, 60'larda biz hesap cetveliyle, yani hesap makinesi falan da yok. Yok tabii. Hatta kol çevir, çevirmeyle <gülüyor> çalışan hesap makineleri vardı. Onları bile almak çok şeydi o zaman. Biz yoktu. Cümlen pahalı, düşünün, pahalı tabii, şeylerdi. Fasit hesap, makineler. Evet, fasitleri evet. hatırlıyorsunuz. Ee, şimdi. E <gülüyor> Evet kullanıyoruz. Muazzam şey oldu bilgisayar çok hızlandırdı, çok hızlandırdı işimizi çok daha evet. ama yani hiçbir şey otomatik değil. Bir işin nasıl, bir binanın nasıl davrandığını mesela depremle nasıl davrandığını bir mühendis bilmeden proje yapıyorsa bir yerlerde bir yanlışlık olur. Çünkü bu programların belli standart özellikleri var, belli özel durumları gözden kaçırıyor olabilirler. Kaçırıyorlar da zaten. Mühendisler giderek tamamen prosesten süreçten ...kopuyorlar. Yani hazır program yapıyor. Hiçbir şey bilmemeye başlıyorlar. Bizimiz Anadolu'da bütün şehirleri gezdik neredeyse. Yani ben işte bu son bu eğitimler son nedeniyle... son zamanlarda bu, bu 30 tane eğitim verdik 30 evet. ayrı merkezde biliyorsunuz. Ne ee, e, orada şimdi? Işte, yerel mühendisler geliyorlar. Onlara sordukları sorular. O kadar üzüntü verici ki yani. Hiçbir şey bilmiyor çocuklar. Bu program bunu böyle yapıyor işte ama işte bu sonuç şöyle çıkıyor efendim. Acaba neden? Ne bileyim kardeşim onu programı yazana sorsan yani anlatabiliyor muyum? E bir iki soru soruyoruz. Tın tın. Hiçbir şey bilmiyor. Biz onlara eğitim vermeye çalışıyoruz ama yani o eğitimin ne kadar yararlı olduğu da zaten Tartışma konusu Zaten üniversite öğrenmemiş. eğitimi iyi değil. Evet. Üniversite eğitiminden... ...problemler geliyor. Meslek içi eğitim diye bir, bir şey yok. Yani bir nosyon yok. Yani var gibi görünüyor. İşte inşaat mühendisleri odaları... ...ve diğer odalar bir şeyler yapıyor gibi. Yani onların biraz kulakları doluyor ama... ...uzmanlık anlamında... ...işin erbabı olma anlamında... ...bir şey maalesef yok. Şimdi... Bir de bir şey aranıp istenmediği zaman o gelişmiyor da tabii. tabii, yani, tabii, tabii, tabii. Ancak bir talep olacak ki onun karşılığı da yani gerek, bir taraflarda ta, gerek geçişsin. Yani gerek tasarım şey meselesine gelince yapı denetimi o tam bir felaket. Daha önce de konuştuk. Çok konuştuğumuz bir konu maalesef. Bakın evet. bu konu yani yapı denetimi meselesi ve tabii ondan önce izin verirseniz... Ee, ne kadar zamanımız Tabii. var bilmiyorum. 5-6 dakikamız, dakikamız, var. Var. Evet. dakikamız var. Yani tasarım ve denetim süreçleri esas olarak bilgili ve deneyimli, yani kısaca ehil insan gücüne dayanır. Yani insan faktörü bu bilgisayarın yanında önemsizmiş gibi zannediyor. Halbuki tersi. Bilgisayar esas iyi bir yardımcı. Bir ama esas olan yine insan beyni, insan emeği, insan deneyimi, onun ehliyeti, bilgisi. Ama Türkiye'de Konut üretiminde bu süreçler devrede değil maalesef. Ama işte e, projeler yapılıyor, işte denetimler de yapılıyormuş gibi. Her şey kağıt üstünde, iyi imzalar tamam vesaire. Özellikle de 99 depreminden sonra Tabii. her şeyi çözdük. İşte ondan biraz Çok bahsedeceğim şimdi evet. mesela notlarımı aldım. Yani tüm gelişmiş ülkelerde bilgili, deneyimli, ehil, insan gücü... Mesleki yeterlilik yani mesleki kualifikasyon sistemleriyle oluşturulur. Türkiye'de bunun ismini koyduk. Yetkin mühendislik dedik. Evet. Yani bu mesleki kalifikasyon sistemidir. Şimdi bu bu alanda çok çalışma yapıldı. Bakın. Üç kalem şey söyleyeceğim size. 1997'de içinde benimle bulunduğu diğer bazı akademisyen ve çok değerli mühendis arkadaşların bulunduğu bir heyet, bir kurul. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Genel Merkezi'nin çerçevesinde bir yasa tasarısı hazırladık. Ya biz, biz şey değiliz, hukukçu değiliz ama sanıyorum oldukça da güzel bir tasarı hazırladık. Hatta bunun bir ilk uygulama de hazırladık. Bu sanıyorum internette bulabilirsiniz bunu. Bende bir kopyası vardı ama son zamanlarda kaybettim ama herhalde vardır. Bunu arayacağım. Yani 97'de evet. İMO'nun hazırladığı şey. Bakın nitekim... Bu tabii bizim kendi başımız. O sırada ama... E, bu, ...bu konuda konsensus yoktu. Hatta inşaat mühendisleri, genel odası, genel merkezi... ...gerçi bizi komisyon olarak görevlendirdi ama... ...odada, odanın üst yönetiminde... ...bu sisteme karşı olan bir sürü insan var olsun. Yani <gülüyor> bunu da biliyoruz. Evet. Bir tarafta Alek'te konuşuyorlar. Bakın bu, e, bu taslağın en önemli şeylerinden biri şu oldu. 2000 yılında hatırlarsanız... Şeyden, internetten buldum bu sabah. 3 Şubat 2000'de 595 sayılı kararname yayınlandı. 595, 595 sayılı yapı denetimi hakkında kanun hükmünde kararname. Bu hemen depremden sonra bakın yani 8 ay, 7 ay sonra, 6 ay sonra hatta 17 Ağustos 3 Şubat evet. yayınlandı. Biz bu altı ayda çok çalıştık hepimiz. Biz de katkıda bulunduk bu kararnameye. Bu kararnameyi Bayındırık Bakanlığı'nın Yüksek Fen Heyeti vardır. O hazırladı taslağı. Ben oraya en azından üç dört defa gidip görüşlerimi aktardım veya yazılı olarak da bildirdim. Çünkü ben bu konuda çok çalışıyordum. Benim çalışmalarımı biliyordu. Ve Yüksek Fen Heyeti'nde beni tanıyan birkaç üye vardı. Ee, ve... Ee, bu kararname aslında bu açıdan incelendiğinde yani devrim niteliğinde bir kararnamedir. Ben yetkin mühendislik isminin girmesini istiyordum. Bir takım arkadaşlar oradaki istemediler. Uzman mühendis dediler. Peki dedik öyle olsun yani. Ama kualifikasyon bakımından yani yetkin mühendisin tanımı bakımından ki yetkin mühendisliği tanımlayan şey şudur. Asgari bir 3 ila 5 yıllık bir çıraklık ıı, süresini şey yapan çok takiben bir çok ciddi bir sınav ve ondan sonra devamlı meslekçi eğitim sürekli eğitim meslekçi eğitim. Şey. Artı mesela Türkiye'de yine o, o vesileyle şey yapan ilk defa mesleki mesuliyet sigortası sistemi geldi. Yani bu biliyorsunuz şu anda biraz yaygınlaşıyor. Şu evet. doktorlar falan da alıyor. O zaman bilinmiyoruz doktorlar da bilmiyorlardı. Mesela bakın o konuda doktorlarda ve diğer meslek arbabında bir takım gelişmeler var. Fakat mühendislerde hala bir şey yok. Yani bir projenin hatasından dolayı bir binanız yıkılsa... E, ...sigortası yok mu? Sigortası yani, yok, evet. Anlatabiliyor muyum? Bu sigorta zorunluluğu getirildi. Çok tartışıldı o zaman. Bu altı ay içinde çok muazzam tartışmalar yapıldı. Yani... Şimdi ondan sonra... Maalesef e, Milli Refah Partisi midadı, adı? Milli Selamet Partisi miydi? O zaman o işte adı devamlı değişen partinin başvurusu. Fakat ona paralel olarak da büyük bir meslek utancı. Türkiye Mimar Mühendisler Odası Birliği'nin başvurusuyla anayasa, anayasa Mahkemesi tarafından iptal İbtal edildi. edildi. Evet. evet. Onun iptal gerekçeleri ayrıca tartışılır. Ama yani e, bunun talep edenin mühendislik gururuşu olması tabii utanç verici. Herhalde şimdi utanıyorlardır bunu yapan evet. şeyleri. O zaman çünkü karşıydılar. O zaman böyle acayip e, gerekçelerle e, karşı çıkıyorlardı. Evet zamanımız galiba e, sınırlı. Evet. E, bu konuya belki daha sonra da devam ederiz. Ben bir tek şey söyleyeyim şimdi. Ondan sonra iptalden sonra 4708 sayılı yasa bir gecede çıkarıldı. Koalisyon hükümeti zamanında. Hala sözüm ona uygulanıyor. Bu Fiktif uygulama yani ya içinde iyi, iyi istisnalar var Onları her zaman e, ayırıyorum Ama ip orada koptu Koptu gitti evet, yani Ondan beri mi? de doğru bir denetim sistemimiz yok Evet maalesef yok. Evet hocam biz bunu önümüzdeki e, ayın son programında mutlaka da, ele alalım daha daha darışla başına ve genişleterek evet e, hatta şeyi ben de, de biraz hazırlık yapıyorum e, e, kanun hükmündeki kararnameyi de önümüze alarak evet, evet, tabii, belli tabii, noktalarını tabii. da vurgulayarak. bizim bizim şeyi de yasa tasarısı da çok güzeldir evet. onlarda onun detaylarından da bahsederim evet ben. evet. evet. Ee, hocam çok çok teşekkürler sağ olun Teşekkür ee, koşturduk sizi bugün gene ya, sağ olun çok teşekkürler Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında Nuray Aydınoğlu hocayla birlikte mesleki yeterlilik yetkin mühendislik üzerinde durduk ama sözümüz bitmedi. Gelecek ayın son programında tekrar ele alacağız. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler